Hicr Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, La, Ra İşte şunlar kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Bir zaman gelecek kafir olanlar keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu edecekler. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz hiçbir şehir yoktur ki hakkında bilinen, belirlenmiş bir yasa olmasın. Hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Müşrikler, ey kendisine zikir yani Kur'an indirildiğini sanan kişi, sen şüphesiz ki cinlenmişsin, peygamberlik iddiaında doğru söyleyenlerdensen bize melekleri getirsene demişlerdi. Biz melekleri ancak ve ancak bir amaç ile indiririz, o zaman da onlara zaman tanınmaz. Zikri yani Kur'an'ı indiren şüphesiz ki biziz biz, elbette onu koruyucular da biziz. Yemin olsun ki senden önceki milletler arasında da seçtiğimiz elçiler göndermiştik. Kendilerine gelen her elçi ile elbette alay ederlerdi. İşte böylece biz o alaycılığı suçluların kalplerine sokarız. Öncekilere uygulanan kanun gelip geçmiş olmasına rağmen onlar hala bu Kur'an'a inanmıyorlar. ''Onlara gökten bir kapı açsak ve oradan yukarı çıksalar kesin olarak gözlerimiz bağlandı, aslında bize büyü yapılmıştır.'' derlerdi. ''Yemin olsun ki biz gökte bir takım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. O göğü taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak duyma yani gizlice dinleme, bilgi hırsızlığı yapan olursa onun da peşine açık bir alev yumağı takılır.'' Yeri genişlettik ve içine ağırlıklar yerleştirdik. Orada ölçülü olan her şeyden bitkiler yetiştirdik. Orada hem sizin için hem de kendilerini sizin rızıklandırmadığınız kişiler için geçim kaynakları yarattık. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Siz onu depolayamazdınız. Dirilten de öldüren de elbette biziz. Her şeye varis olan da biziz. Yemin olsun ki biz sizden önce gelip geçenleri de geri kalanları da biliriz. Şüphesiz ki Rabbin onları mahşerde toplayacaktır. Şüphesiz ki o doğru hüküm verendir, bilendir. Yemin olsun ki biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, Şekillenmiş kara balçıktan yarattık Cinleri de daha önce kavurucu ateşten yaratmıştık Hani Rabbin meleklere Ben kupkuru bir çamurdan Şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım demişti Ona düzgün şekil verip Kendisine ruhumdan üflediğim zaman Onun için bana secde edin Bütün melekler hemen secde etmişlerdi İblis hariç O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınmıştı Allah ona, ''Ey iblis, secde edenlerle olmayışının sebebi nedir?'' diye sormuştu. İblis de, ''Ben pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir beşer, bir insan için secde edecek değildim.'' cevabını vermişti. Allah şöyle demişti, ''Çık oradan, şüphesiz ki sen kovuldun, hesap gününe kadar lanetim senin üzerinedir.'' İblis, ''Rabbim.'' İnsanların diriltilecekleri güne kadar bana zaman ver demişti. Allah da şüphesiz ki sen zaten bilinen vaktin gününe kadar zaman verilenlerdensin demişti. İblis şöyle demişti. Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve içlerinden samimi kulların hariç hepsini mutlaka azdıracağım. Allah şöyle cevap vermişti. İşte bana ait Doğru yol budur. Şüphesiz ki azgınlardan sana uyanlar hariç, kulların üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Şüphesiz ki cehennem onların hepsine vaad yerdir. Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için ayrılmış birer grup vardır. Muttakiler mutlaka cennetlerde ve su kaynaklarında olacaklardır. Kendilerine güven ve selametle oraya girin denecektir. Ayrıca onların kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atmış olacağız. Birbirlerine kardeş bir şekilde tahtlar üzerinde karşılıklı olarak kurulup oturacaklardır. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmayacak ve onlar oradan asla çıkartılmayacaklardır. Kullarıma benim çok bağışlayan ve çok merhametli olduğumu, azabımın da elem verici bir azap olduğunu bildir. Onlara İbrahim'in misafirlerinden yani meleklerden de haber ver. Hani onun yanına girdikleri zaman selam demişler. İbrahim de onlara şüphesiz ki biz sizden korkuyoruz demişti. Melekler korkma şüphesiz ki biz sana bilgili bir erkek çocuk müjdeliyoruz demişlerdi. İbrahim yaşlılık bana dokunmasına rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz diye sormuştu. Melekler ''Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma.'' cevabını vermişlerdi. İbrahim ise, ''Rabbinin merhametinden sapkınlardan başka kim ümit keser ki?'' demişti. İbrahim, ''Ey elçiler, başka ne işiniz var?'' diye devam etmişti. Melekler, ''Şüphesiz ki biz suçlu bir topluma onları helak etmeye gönderildik. Lut'un ailesi hariç şüphesiz ki onların hepsini kurtaracağız.'' Hanımı hariç, ''Onun geride kalmasını uygun gördük.'' cevabını vermişlerdi. Melek elçiler Lut'un ailesine gelince Lut onlara ''Şüphesiz ki siz tanınmayan kişilersiniz.'' demişti. Melekler ''Doğrusu biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi yani helak haberini getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz doğru söyleyenleriz.'' demişlerdi. ''Gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Sen de arkalarından git.'' ''Sizden kimse sakın dönüp de arkasına bakmasın. Sizden istenen yere doğru gidin.'' Lut'a şu hükmümüzü vahyetmiştik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehrin sapkın halkı sevinç içinde Lut'un yanına gelmişlerdi. Lut onlara şöyle demişti. ''Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın. Allah'a karşı takvalı olun. Beni rezil etmeyin.'' Kavmi ''Biz seni el alemden.'' ''Yani başkalarının işine karışmaktan engellememiş miydik?'' demişlerdi. Lut, ''İşte kızlarım, düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenin.'' demişti. Melekler Lut'a şöyle demişlerdi, ''Ömrüne yemin olsun. Şüphesiz ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.'' Güneş doğarken onları o korkunç ses yakalamıştı. Hemen oranın üstünü altına getirmiştik. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş Sert taşlar yağdırmıştık Şüphesiz ki bunda anlayış sahipleri için dersler vardır Onlar gözler önünde duran bir yol üzerindedir Doğrusu bunda iman edenler için bir ders vardır Eyke halkı da zalimdi Onlardan intikam almıştık İkisi de apaçık bir yol üzerindedir Yemin olsun ki hicir halkı da elçileri yalanlamıştı Biz onlara delillerimizi vermiştik Fakat onlardan yüz çevirmişlerdi onlar dağlardan güven içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakalamıştı. Kazandıkları şeyler onlardan hiçbir şeyi savmamıştı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak ve ancak bir amaç ile yarattık. O son saat de mutlaka gelecektir. Onlara güzel bir şekilde hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabb'in her çeşit yaratandır, bilendir. Yemin olsun ki biz sana tekrarlanan yedi mesajı yani Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazı çiftlere verdiğimiz yani tattırdığımız şeye gözlerini dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere kanadını indir, alçak gönüllü ol. De ki ben sadece ap açık bir uyarıcıyım. Nitekim biz yalan yere yemin edenlere azabı indirmişizdir. Kur'an'ı bölüp ayıranlara gelince... Rabbine yemin olsun yaptıklarından dolayı onların hepsini mutlaka sorguya çekeceğiz. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Şüphesiz ki biz alay edenlere karşı sana yeteriz. O alay edenler Allah ile birlikte başka biri ilah edinenlerdir. İleride gerçeği bilip anlayacaklardır. Yemin olsun ki onların söylediği şeyler yüzünden senin içinin daraldığını biliyoruz. Rabbini hamd ile tesbih et, onu yücelt ve secde edenlerden ol. Sana kesin o gerçek, yani ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.